Elhamdülillahi rabbil alemin Vel akıbetu lil mutteqin Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ala alihi ve Bağın du bil lah min al şeytanı rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. İnnam el müminun al lazîn. İza zükr al lahı vijlet kulubhum. Vıza tuliyet عليهم ayatuhu rabbihim yetwakloun ve bellona resuluna nabiul kerim ve biz de buna şükreden şahitlerdeniz temiz çok aziz ve pek muhteremüsumular hepimiz istisnasız alemlerin Yüce Rabbim. Allahu Zülcelal Hazretlerinden dünya ve ahiret saadeti istiyoruz. <Gülüyor> Muhterem emeller bu saadete ermenin yolu Hazreti Kur'an'dan İslam'dan geçer. Elbette ki gayesi olan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 Cenneti gaye edindik ki cennetten cemalullahı göreceğiz inşallah teala muhterem müslümanlar zaman zaman işaret ediyoruz tabi cennet istiyoruz çünkü Allah'ın cemali orada görülecek yoksa kamil bir kul cenneti de gaye edinmez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 ama gaye rızadır ve cemalullah'tır muhterem mimiler. Evet. Ey yolunu bilmemiz gerekir dedik. Tabii ömür boyu dinliyorsunuz, dinlediniz. Muhterem ümmetler. Ömür boyu dinlediniz, dinliyorsunuz.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 Cibrilin kanat seslerini duyan, vahyin kokusunu alan asabı kirama karşı Peygamber Efendimizin Ali ifadeleri e bize gelince zor bir dünyada yaşıyoruz muhterem müminler. Onun için vaazu nasihat dinlemeye, irşada, tebliğye şiddetle ihtiyacımız var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 Bu hepimizde olan şey. peygamber İshan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin huzurunda olan neşemizi, iç alemimizdeki güzelliği elbette ki devam ettiremiyoruz. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz hücre-i saadetlerinden çıkıyor, selam veriyor, yaklaşıyorlar. Aynı durumu Cenab-ı Hanzel'e anlatıyor. sıddık Ekber Efendimiz de ona iştirak ediyor. Ya Rabbi Allah bu hepimizin hali bize bir çıkış yolu gösterin lütfedin diyorlar. <gülüyor> Muhterem müftüler Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri böyle buyuruyorlar. Nefsim 7 kudretinde olan Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer devamlı benim önümde olduğunuz gibi diğer ahvalinizde de o halinizi muhafaza etmiş olsanız melekleri açıktan görür cadde ve yollarda da ile selamlaşır, musafaha ederdiniz. <gülüyor> Peygamber Efendimiz ilave ettiler. Sa'aten ve sa'aten müminin hali meddu cezre benzer. <gülüyor>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 Bazen de kendi halinize kaldığınızda iç aleminizde bir yokluk meydana gelir buyuruyorlar Peygamber Efendimiz. Saatten ve saatten. Bu müminin halidir buyuruyorlar Peygamber Efendimiz. Bu müminin halidir. Evet muhterem müminler cennete giden yol ve cennetlik insanların vasfı sıfatları dedik ve Allahu u Zülcelal'in kitabı keriminden Ay-i Celle'yi geçen derslerimizde okuduk tekrar o ok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 Bu köpeği Leyla'nın mahallesinde görmüştüm de onu çekiyor. <gülüyor> ya ya ben size evvelce de söyledim muhterem ümmetler. Künme Allah'ı velatübali bir kardeşimiz böyle der devamlı bu ibareyi okur. Kün ma Allahi velatübali. Allah ile beraber ol gayriyi bırak diyor, aldırma. Tamam mı Müslümanlar? Gönlünüzün yaprakları arasına bu ibareyi yazınız. Kün ma Allahi velatübali. Allah ile beraber ol gayriyi aldırma.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 o da Kur'an-ı Hakîm kelam-ı ilahidir muhterem Müslümanlar. Ya, وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينٍ Yaş ve kuru. Yani muhterem Müslümanlar insanları saadete, cennete, cemale götüren ne kadar fedail varsa Kur'an-ı Hakîm'in içerisinde Allah korusun, insanları ebedi husrana gömecek, ateşe götürecek yolda ne kadar fenalık varsa sakının, sakının, sakının diye bütün Cenab-ı Hakk'ın yasakları yine Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse, وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينٍ Efendiler, yine Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de, أَسْلَانِذِ بِاللّٰهِ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْد۪ي لِلَّت۪ي هِيَ اَقْوَمْ Muhakkak bu Kur'an en doğruya iletir. <gülüyor> Müslümanlar duyuyor musunuz? Allah böyle buyuruyor. <gülüyor> Muhakkak bu Kur'an-ı Kerim en doğruya, en doğruya iletir.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 ve her kapının önünde bir de hoparlör olsa biz kainata seslensek ey cihan halkı ey evladı alem ey insanlık ve beşeriyet seadet istiyor musunuz? Bir tek çıkar yol var ve enne hâdâ sırat-ı müstekîmen doğru yol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 hikmete ol, yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol <Gülüyor> Muhtemelen <Gülüyor> Geçen dersimde söyledim Elhamdülillah mahşer var ya Müslümanlar Elhamdülillah mahşer var mahşer ya bütün beşeriyet Hazreti Adem'den Suri israf ile kıyamet sabahına kadar bütün beşeriyet ve insanlık Allah'ın huzuruna döneceklerdir bir gün. Orada göreceğiz muhterem Müslümanlar. Ey hocam Kur'an-ı Kerim en doğruya iletir. Biraz sonra adi şerifleri okuyacağız muhterem Müslümanlar. Kur'an'daki bütün şirk ve küfür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 gönül peteğimizi iman balıyla doldurmayı bize nasip et ya robb. <Gülüyor> Muhterem müslümanlar bu misaller böyle çoğalır gider. Onun için aşk eri Mevlana'mız böyle diyor. Men bendeyi Kur'an'ım eger candarım. Men hak-ı Muhammed-i muhtarım. Eğer künet yüzün kes ezgüftarem. Bizarım ezu ve zan suhan Ben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 ve yine can taşıdığım, soğuduğum müddetle Hazreti Muhammed'in yolunun tozuyum, toprağıyım. Hz. Muhammed'in yolunun tozunun, yolunun tozuyum, toprağıyım. Eğer nakil künet cüzîn kes ezgüftârem bizârem ezu ve suhan bizârem eğer benden bundan başka bir sözü bir kimse naklederse ben ondan da bizarım, o sözden de bizarım. Uzağım, bıkmışım, usanmışım, istikrah ederim diyor Mevlana Celaleddin Rumi. <gülüyor> Cenabı Halikü'zül Zülcelal Hazretleri Allah dostlarının nurlu yolunda bizi daim kılsın inşallahu <gülüyor> teala. Evet, muhterem Evet muhteremimiler. Bizim fahri kainatımız var. Bizim sahabeyi kiramımız var. Bizim eğilmeyi müstehidi님iz var. Bizim Muhiddin Arabiler, Baezdi Basamiler, Cüneydi Bağdadilerimiz var. Bizim Mevlana Celaleddin Rumi'ler, Sadreddin Koneviler, aynı zamanda Hacı Bayramı Veliler, Akşemseddinlerimiz var. Bunlar bizim gözümüzün bebeği.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 Osman Gazi Hazretleri yani sizin ve bizim dedemiz Muhterem İminler, ben her zaman söylüyorum ya ben Osmanlıyım diye <gülüyor> Öyle kozmopolit, köksüz, sokaktan tutma haydutların torunu değil ben Osmanlıyım muhterem evet. Kıyamet sabahına kadar torunlarım ve evlatlarım ve yeğenlerime vasiyetim var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 635 sene dünya hakimiyeti verdi diyor. Osmanlı nesline, hanedan-ı Osmaniye'ye Cenab-ı Hakk Hazreti Osman Gazi'nin Kur'an-ı Kerim'e hürmet ve saygısından dolayı 635 sene dünya hakimiyet neşesi muazzam imparatorluk lütfetti diyor muhterem Müslümanlar. Ve muhtemelen üminler bunu görüyoruz. Hatta bunun fotoğrafları da vardı. Eskiden görmüşüm. Resim olarak çizilmiş tabii. Göksü hizasında duvarda rahle durulmuş. Rahle, Osman Gazi'nin Kur'an okuduğu rahle, Göksü hizasında hatimlerini ayakta kıbleye karşı okuyarak yaparmış Osman Gazi'ye. Oturarak değil, ayakta, Göksü hizasında rahleden okuyarak hatimlerini yaparmış. Rabbimiz, şefaatlerine mazhar kılsın inşallahü teala. Allah teala. Muhtemelenimler Allah'ın resulünü konuşturuyorum. <gülüyor> korkmayın. Korkmayın. Velâ <gülüyor> tehinu, ve lâ tahzanû ve entumul âlâun in kuntum Kur'an böyle diyor ve la tehinu, ve la tahzenu, ve antumul a'louna in müminin. Gevşemeyin Müslümanlar, kapı caminin muhterem cemaati. Gevşemeyin mahzun da olmayın. Kur'an'a sarılan müminler oldukça kıyamete kadar aziz olacaksınız inşallah <gülüyor> Muhterem müminler. Peygamberi Zişan Efendimiz'i Hazreti Kur'an için konuşturuyorum. Allah'ın Resulü böyle buyuruyorlar. اَلَيْسَ تَشْهَدُونَ اَلَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ Sahabeye hitaben Peygamber Efendimiz bir gün, Şehadet ediyor musunuz? Allah birdir. Başka ibadete layık mabut yoktur. Ben onun hem kulu ve hem de Resul ve elçisiyim. Ey ashabım! Şehadet ediyor musunuz? Evet بلى اهد Şehadet ederiz ki Allah birdir, benzeri şeriki, misli naziri yoktur ve Hazreti Muhammed onun kuludur, resulüdür, elçisidir. Rabbim şefaatine ama sar kızım. Peygamber Efendimiz devam ediyor. İnne hâzel Kur'ân tarafuhu biyedillah ve tarafuhu bieydikum fetehamsekû bihi feinnakum len tadhllu ve len tehleku ba'dahu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 Ezan da çok çabuk okunmaya başladı muhterem müminler. Daha Bismillahirrahmanirrahim dedik yahu. Bizim vezinle de bayağı neredeyse takışacağız bu yüzden yani. Evet. <gülüyor> evet. Evet. Daha yeni mukaddimeyi serdik. Allah cübdenizden razı olsun inşallah. İnne hada'l-Kur'ane tarafuhu biyedillah ve tarafuhu biaydiikum. Ey ashabum ve ümmetim bu Kur'an-ı Kerim, bu Kitab-ı İlahi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 Hazreti Fahri Kainat'ın Cenabı Muhammed'in dilinden dökülmüştür. Ama kim ki ona Allah kelamı değildir derse kâfirdir diyor Mevlana. Benim değil, aşk öyle diyor. Ya. Ya. Hatta muhterem müslümanlar ilavedediyor. ediyor. tüzler Kur'an-ı hak biğirihti, ba rawam-ı enbiya amihti. ''Mümin kardeşim diyor, Allah dostu olan gerçek Müslüman, eğer sen Kur'an'ın kucağına ve dergahına kaçarsan, orada 124 bin Enbiya'nın ruhlarıyla kucaklaşırsın.'' diyor. ''Ya barevanı Enbiya amikti.'' Kur'an'ın her harfinin göz kafların, faların gözlerinden,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 El-hakku azharu mineh şemsiken dinsiz inkar eder eşekçesine diyor. Benim sözüm değil, şairin sözü. Yani Hz. Kur'an'ın fazileti, iman ve aşkın meziyeti, kuşluk vaktindeki güneş gibi açık iken...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 Selamün kavlem min Rabbin Rahîm Tekrar diyor Selâmün kavlem min Rabbin Rahîm Muhtemem Eşhedü en lâ ilâhe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlü Rabbisine böylece Yasin-i Şerif Kur'an ayetleri Vahî ilahînin nuru ve şehadetlerle kavuşuyor muhtemem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 Fe temessekû bihi fe innakum lan tadhillu wa lan Kur'an-ı Kerim'in yoluna temessük ediniz. Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılınız. Çelik pençenizle vahtesû bi hablillahi cem'an ve la 1.5 milyarınız, 53-55 İslam devletiniz hepiniz Kur'an'ın şemsiyesi altında habli metini hak olan İslam ve Kur'an'a kitabı Allah'a Fe sarılınız فَاِنَّكُمْ لَنْ تَظِلُّ وَلَنْ تَهْلِكُوا Onun için ne sarsılırsınız ne helak olur ne yıkılır ne düşmanlarınıza karşı mağlup olursunuz ebediyetlere kadar saadet ve zafer sizin için olacaktır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve sellem Onun için Müslümanlar bu dersin son sözü böyle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 İnşaallahu Teala Sallu ala Rasulina Muhammed Buyurun aşk ile kelime-i şehadet <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü Kelime-i, tayyibe-i, münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize Gülerek kene kapamak nasibi mukadder eyle Hakkı hak bilip hakka